Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Müslüman tevhid akidesine sahip bir insan olarak mevcut yaşadığımız dünyanın nasıl döndüğünü, nereye gittiğini olayların bizi nasıl sürüklediğini anlamaya çalışıyoruz. Bugün gerçekten şu 24 saat içinde veya bir hafta içinde ya da bir ay içinde dünyada olup biten önemli olayların listesini toplasak, bilgisayardan çıkarsak yani güney kutbundan kuzey kutbuna kadar bir insanı delirtecek kadar savaş, afet, katliam bir yığın olay oluyor. Fakirlik bir yandan devletlerin yok olurcasına silaha yaptıkları yatırım diğer yandan teknolojinin gelişme hızına insanın ayak uyduramaması başka bir yandan yani akıllı zeki cihazlar üretildiği söylenen bir dünyada aptal bir neslin geldiği gizleniyor ama bir değişik dünyanın ağırlığını hissediyoruz. Gerçekten Olayları izlediğimizde savaşlar, başta olmak üzere katliamlar, kazalar, olaylar, yani büyük büyük olaylar var. Belki de bir insan 24 saat içinde dünyada olup bitenlerin sadece başlıklarını okusa herhalde başı ağrır Bu doğru. Bunda bir sorun yok. Ancak ümmeti Muhammed mantığı taşıyan aleyhissalatü vesselam, ve tevhid akidesine iman etmiş bir insan, dünyanın gidişatını, trafik kazalarıyla, maden ocağı kazalarıyla, siyasi olaylarla, savaşlarla, yetinerek yorumlayamaz. Bugün haber konusu olmayan, ajansların günlük gelişmeler arasında, zikretmedikleri ama yarının sonuçları açısından bugünkü olaylardan çok daha vahim başlıklar da var bu dünyada. Kesinlikle filan bölgedeki savaşı filan dağdaki volkan patlamasını önemsemediğim için bunları zikretmeyeceğim. Hayır. Bunlar çok önemli. Hayatımızla direkt ilgili. Ama bizim Müslüman olarak bu başlıklar altında da çözüm arayışı içinde olmamız gereken ciddi sorunlar var. Bu sorunları da gündemimizde tutmak istiyoruz. Peki şöyle bir şey mi çıkacak ortaya? Bizim bin tane belamız vardı zaten savaştan, olaylardan vesaireden. Sen bin tane daha mı getiriyorsun? Yok iki bin tane daha getiriyorum. Gözümüzü kapatarak bu olayları yok edemiyoruz. Bugün ben hiç haber dinlemeyerek, izlemeyerek, haber sitelerine bakmayarak, gözümü de kapatarak, perdeleri de kapatıp dışarıda ne olduğunu görmeyerek bu olayları yok yapamadım. Olaylar oluyor, bitiyor, dünyayı yıpratıyor. Orta Doğu'da 25 yıldan beri patlamış bombalar insanlık tarihinde 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda patlamış bombalardan daha azdır diyemez kimse. 25 yıldır insan sayısı kadar neredeyse bomba atıldı Orta Doğu'ya. Zehirli gazından vesairesine kadar. Bunları nasıl görmezden gelirim? Ama sadece bombayla veya trafik kazalarıyla gözle görülür, elle tutulur olduğunu zannettiğimiz boyutuyla bakamam ben. Mesela hava kirliliği diye bir sorunu var insanlığın. Şimdi hava kirliliğini ne kadar yok sayabiliyor insan? Bir yığın kanser çeşidi çıktı. İnsanların sağlığı bozuldu. Şehirlerde filanca hastalıklar yaşamasın deniyor. Ama 30 sene önce de hava kirliliği diye bir konu yoktu. Hava kirliliği vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri hava kirliliği var dünyada. Petrolü insanlığın yoğun kullandığı günlerden beri hava kirliliği var. Yok kabul etmek bir işe yaramadı. Bugün de hava kirliliği gibi yani tıpkı ona benzer bir şekilde yok kabul ettiğimiz ama yüz sene sonra yaşayan neslin bu yok kabul ettiğimiz, önemsemediğimiz uğruna vakıf kurmadığımız çalışmalar yapmadığımız, hoca efendilerimizin alimlerimizin, mütefekkirlerimizin gündeminde birinci derecede olmayan bu konular tıpkı hava kirliliği gibi insanların solunum e, boruları tıkandığı zaman dikkat çekecek sorun çözülemeyecek tabii tabakalar ozon tabakası delinecek ondan sonra insanlar eyvah hava kirliliği oluyor diyecekler bir çözüm de yok bu sebeple e, sadece ümmetimizin gündeminde zaten var olan ihtias değil yeniden ortaya çıkarmıyoruz var olan bu e, gizlik almış bir nevi gizli dosyalarda tutulmuş bu sorunları zihinlerde taze kalsın diye gündeme taşımak istiyorum. Birinci sorunumuz kardeşlerim, kelime-i tevhid sahibi insan olarak baktığımız zaman, başka türlü görülmeyebilir bu, tanrı fazlalığı, çok tanrıcılık, Tanrı üretme serbestliği başlıklarından birine girebilecek bir sorunumuz var bizim. Tevhid ümmetiyiz. Ama bugün, İneğin ilah edinilmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de devlet kurduğu günün oranından çok daha fazladır. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devletini kurup tevhid ilanı yaptığında kaç ineğe tapınılıyordu, şu anda kaç ineğe tapınılıyor? Bu büyük bir sorundur. Neden? Kabe'nin etrafında tavaf ediyorsun ama senin mümin kardeşin inek eti yedi diye öldürülüyor, kanun kararı ile hapse atılıyor. İneklerin hala ilah olma gücü taşıdığı, üstelikte Peygamber aleyhisselamın gününden kat kat kat daha fazla güçlendiği inekli günlere gelmişiz. Budist anlayış, bir Müslüman milleti bir nesli denize, dağlara sürerek yok edebiliyor. Bütün dünya etnik e, katliam, dese de kimseden korkmadan adeta Müslüman ülkelerde dahil halkı Müslüman olan ülkelerde dahil dünya devletlerinin himayesinde Budizm bir Müslüman nesli çocuk kadın erkek ihtiyar imha ediyor dünyada Budizm tanrısını kendi üretmiş bir din olarak onun Yogası, ogası, Müslüman evlerde spor adıyla yapılır olmuş. Tevhid dinindeniz, Tevhidin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ilan edildiği günün üzerinden asırlar geçmiş. O günkü putçuluk, çok ilahlılık yani Allah dışında ilahlar kabul etme mantığı bugün güçlenmiş durumdadır. Biz 100 kişilik kadrosu olan bir salonu dolduruyoruz insanlar olarak. 80 kişi öbürlerinden olduğu sürece 20 kişi bizim burada olmamız ne anlam ifade edecek? Kesinlikle kötünün, negatifin azalması lazım ki pozitif çoğalsın. İyinin çoğalması, kötünün azalmasıyla mümkündür. Bu güç anlamında ve sayı anlamında şüphesiz. Bugün para bütün zamanlardan daha fazla güçlü bir tanrıdır. Beşeri sistemler ciddi bir tanrıdır. O kadar ki camilerin kubbelerinde bile beşeri sistemlerin tanrılığını, tanrılık iddiasını hissetmek mümkündür. Mısır'ından, Nijerya'sından, Müslümanların yaşadığı herhangi bir toprağa kadar. Bugün ırk ve ırkçılık ciddi bir tanrılaşma düzeyine çıkmıştır. Devleti olmayan filan ırka da birleşmiş milletlerin ve süper güçlerin desteğiyle devlet tanınsın. Bunlar da ırk çünkü deniyor. Ve şu ülke bu ülke parçalanıyor. Neden? ırkın ülkesi yok diyor. Bu ırkın bir ülkesi yok. O ülkesi olsun dünyada diyor. E buna karşı çıkan birisi de Hitler dünyasının adamı olmakla itham edildiği için hiç kimse buna karşı çıkamıyor. Kendi vatanının bölüneceğini bile bile insanlar bunu kabullenmek zorunda hissediyorlar günü. Biz tevhid için geldik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın altında kalsın her şey dedik. Şimdi kelimeyi tevhidimizin hangi gölgede kalacağı konuşuluyor da ses çıkaramıyoruz. Bugün 14 asır öncesine göre tanrıcılık kendi kendine tanrı üretme çoğalmıştır, artmıştır. Ben bir istatistik yapıp gelmedim şüphesiz. Yani yüzde şudur, yüzde bu oldu demiyorum ama tankı silahı yoktu Lat ve Uzza'nın. Bugün İneğe tapınanlar, dünyanın en güçlü ordusuna sahipler. Sadece meselemiz inek meselesi değil. Halid bin Valid, radıyallahu anh'ın kırıp, molos olarak çöle attığı putlar, bugün dünyanın her yerinde saygındır. Evet, aciliyet kesbetmesi bakımından, Filan ülkede öldürülen çocukların bulunduğu bir savaş daha öncelikli bir konumuz. Ama bu kenara atılabilecek bir konu değil. Neden? Bugün biz filan yerdeki filan yerdeki filan yerdeki savaşları kökten bitirdikten sonra, bitirdik, Allah nasip etti bitirdik, geri geldik barış içinde yaşayacağımız ülkelerimizde putçuluk hakim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hükümran değil. Biz hangi savaşı niye yaptık o zaman? Niye insanlar birbirleriyle savaşıyor sonunda herkesin tanrısı meydana istediği gibi çıkacak olduktan sonra Kerime-i Tevhid bazında bakıldığında ortada büyük bir itilmişlik var bu dava için. Çok tanrıcılık Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar böyle çok olmamıştı. Evet, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yani putperesttiler. İbrahim Aleyhisselam'ın babasının bulunduğu toplum putperest bir toplumdu ama yani 10 milyon put yoktur orada ya. 50 tane, 100 tane bu da beşer kişilik aileler tapınıyorlardı. Ve hiçbir put da devlet himayesinde değildi ailelerin koruması altındaydı. Kureyş koruyordu Lat ve Uzzay'ı. Menat'ta işte Taifliler koruyordu. Evrensel bir koruma hiçbirinde yoktu. Bugün putçuluk ve tanrıcılık, çok tanrıcılık, yani Allah dışındaki bütün e, güçlü isimler bir nevi evrensel koruma altındadır. Nemrut Dağı'ndaki bir taşa tapınıyorsa insanlar veya ağrı dağındaki bir yuvarlak yumurtaya benzer bir taşı kutsuyorlarsa bu kültür adında, sanat altı, adı altında tarihi miras adı altında muhakkak kurum altına alınıyor. En azından müzeye konuyor. Müzelik olması başka bir boyut ama ortada ciddi bir sorun var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söndürdüğü ateş yakılmak isteniyor. Çok daha garibi Hasir Beycan gibi. Kelime-i tevhidin hükümran olduğu Asabikram döneminde İslam'ın girdiği bir toprak parçasında Mecusilerin ateşi hem de doğalgaz hattına bağlanmış olarak yanıyor hala. Hidrelles kutlaması altı altında toprağın altındaki Mecusilik idraki canlandırılmak isteniyor. Zelteller, depremler, Volkan patlamaları, uçak düşmesi, trafik kazaları, stratejik savaşlar, enerji savaşları, bunlar önemsiz görmüyorum. Bunlar bittikten sonra nereye döneceğiz? Temiz bir topluma, muvahhid bir topluma dönebilecek miyiz? Onu irdeliyorum. Görülen o ki biz muvahhid bir topluma dönemeyeceğiz. Döneceğimiz toplum gene müşrik bir toplum. Ne dönüp dönüp nere geliyoruz biz o zaman? Burada elbette bu çok tanrıcılık fitnesinin şeytan tarafından yeniden canlandırılması. Mesela gençler arasında deizm salgınını bulaştırdı. Bu manada bakmıyorum ben. O bir dalga, medyanın, sosyal medyanın reklamını yaptığı bir saman alevi gibi bir şey. Allah'ın izniyle onun ıslahı kolay. Ama evrensel bazda, evrensel bazda çok tanrıcılık bu çok tanrıcılıkta, para en başta, para, para, paraya tapınma ruhu en başta, beşeri sistemler, ikinci sırada, üçüncü sırada da, hala mecusilik, hala Hinduizm, hala inekperestlik, hala Afrika'da, bir ölü başı iskeletine tapınan anlayışlar, hala dedesinin, kafatası çürümüş, kemik toz olmaya başlamış, ailece gelip önünde secde ediyorlar, hala devam ediyor bu, yani Rasulullah Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı temizlik harekatının üzerinden asırlar geçtikten sonra yeniden bu sorunla karşılaşmamalıydık biz. Zira bu topraklarda da bir gün kasaplarda inek eti satılması yasaklanırsa şaşmayacağım ben. Her şey Birleşmiş Milletler'in kararıyla olmuyor mu? Bitti. Bu kadar basit bu. Şimdi bu sözüm Birilerine komik gelebilir. Örnekler vererek zaman doldurmak istemiyorum ama inşallah bu konuda yanılmış olurum. İkinci risk taşıyan sorun. Müslümanlar her akşam yatmadan önce camiye gittilerse, camide değilse evlerinde, peygamber tavsiyesi olarak aleyhissalatu vesselam, âmenel rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbi vel mu'minun, kullun amene billahi ve melaikati ve kitabi ve rusuli la nufarriku beyne ahadin mir rusuli okurlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Bu hikayeti okuyana o gece yeter diyor. Yetti sana. Öldürme imanlı ölürsün bizdenlla diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun mantığı nedir? Biz ümmeti Muhammed olarak Adem aleyhisselamdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri bir kabul ederiz. <gülüyor> Peygamberler arasında bir ayrım yok bizde. E Hristiyanların İsa'sı, ya Hristiyanların masa başında yazdıkları İsa o. Allah'ın gönderdiği İsa değil. Hamların uydurduğu Musa o Musa. O değil, Allah'ın gönderdiği. Bugün, Allah'ın Adem aleyhisselam'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderdiği bütün peygamberler tek davanın, tek Allah'ın, tek akidenin, tek tevhidin temsilcisidirler. Aralarında hiçbir fark yoktur. Hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla İsa'ya iman etmek Muhammed aleyhisselama iman etmektir. Muhammed aleyhisselama iman eden Yuşa aleyhisselama iman etmiş olur. Adem aleyhisselama iman etmiş olur. Öbür türlü yani iman olmaz bu. Böyle inanıyoruz. Bugün, bilinçli veya bilinçsiz, ama bilinçli olma ihtimali daha yüksek, peygamberler arasındaki bütünlük, ciddi bir şekilde parçalanmaktadır. Her geçen gün, İsa Aleyhisselamla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki mesafeyi küfür büyütüyor. Musa aleyhisselam ile, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki mesafeyi büyütüyor. Bir Müslümana Davut aleyhisselam da benim peygamberimdir dedirtmemeye çalışıyorlar. Bana ne onların küfründen diyemiyorum. Neden? Sembolik de olsa onların İsa, Musa, Davut İbrahim, Süleyman dedikleri, salih dedikleri peygamberler zihinde bir olacak ki benim tebliğ fırsatım olsun aksi takdirde bir Hristiyana yanaşma ihtimalim çok düşük oluyor bir Hristiyanı Allah'a tevhide imana davet edemiyorum ben yani bizim Hristiyanların kimlikleriyle mecusilerin kimlikleri arasında fark görmemiz nereden kaynaklanıyor ya aslında bu İsa Aleyhisselam'ın ümmetiyiz diyorlar bunlar yanlış oldular. İsa'nın gerçeğini tanıttığım zaman ben tövbe edip gelecek. Nitekim öyle oldu tarih boyunca. Ezan sesi onlara ılımlı bir mesaj verdi. Fakat onlar ısrarla Muhammed bir dağda bizim peygamberimiz bir dağda mantığını uzun vadiye yayarak kullanıyorlar. Bunun en riski boyutu bizim Hristiyanlara, Yahudilere, Davut Aleyhisselam'ın ismini Süleyman Aleyhisselam'ın ismini İbrahim Aleyhisselam'ın ismini kullanarak yanaşma dinimizi tebliğ etme onların da cehennem ebedi cehennem riskinden kurtulmalarını sağlamak ihtimalimizi kaybettiriyor İkinci olarak da bizim mümin neslimize evrensel İslam mesajını vermemiz zorlaşıyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselam'dan gelmiş 124 bin insan peygamberinin son halkasıdır sözünü ispat edemez olacağız sonunda peygamberler arasındaki mesafe büyüdükçe onların zihninde ve bizim neslimizin zihninde biz bu toplumda tevhid akidesini insanlık çatısı altında bir olduğumuzu ve benzeri iddiamız olan değerleri ispat edemeyeceğiz bu büyük bir tehlike biz e, Hristiyanlarla savaş halinde olduğumuz bir cephede kazansak bile geri geldiğimizde onlarla niye savaştığımızı kendi çocuklarımıza anlatamayacağız yani bastığımız yer çürüdükten sonra elimizdeki silahın güçlülüğü bir işe yaramıyor ki sen de düşüyorsun gemim deliniyor benim gemim su alıyor gemim su aldığı sürece benim insanlara gelin gemime binin deme ihtimalim ve sesimdeki güçlülük azalıyor bu ikinci sorun çözümler tabi ki burada var ama çözümler ayrı bir başlık altında üçüncü büyük sorunumuz 100 sene önce hilafet kaldırıldığında Ümmeti Muhammed başsiz bırakıldığında o gün hilafeti kaldırmayı vatan kurtarıcılığı gibi lanse edenler gelişen dünyada bilimle, ilimle İslam ve din uyuşmuyor demişlerdi. Bu sözü yüz cümlenin içinde bir cümle olarak söylüyorlardı. O zaman idamlardan ve sürgünlerden korkan Müslümanlar Kulaklarını kapatıp Tövbe estağfurullah Allah'ın diniyle ilim arasında ne kötülük olur Ne düşmanlık olur diye Duymamaya çalıştılar bu sözü Ama bugün matematik Lise talebesinin zihninde Kur'an'ı fıkı ilmini yenmiştir Aslında matematik değil Matematiği maske yapan Din düşmanları Bunu ikna etmiştir İmam Hatip talebelerinin bile Kur'an dersine, fıkıh dersine, üniversitede çıkmaz bunlardan diye çalışmamasını yorumlayabileceğimiz başka hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Devlet bile İmam Hatip neslini bekliyor, dindar nesil gelecek diye. O nesil ise üniversite imtihanında çıkmıyorsa, Kur'an dersine, tefsir dersine çalışmaya tenezzül etmiyor. Üçüncü büyük sorunumuz, Müslümanların zihninde, ilim başka Şeriat başka sözü ne yazık ki ayrık otu gibi filiz salmıştır. Bu bir beladır. Bunun beraberinde şüphesiz sekülerizm geliyor. Bu iyice oturdu mu? E matematikle ne ilgisi var imama Azam'ın? Sözünü oturttun mu? Laikliğe çok geniş bir koltuk açarsın ondan sonra. Sekülerist bir insan yetiştirmek daha kolay olur. Bu bir sorun. Dördüncü sorun, ne yazık ki neredeyse fakir ülkeler bile uzaya uzay aracı gönderecekler. Yani uydu muydu zaten fakir ülkeler de gönderiyorlar. Denizin altında bir gemi, üstünde bir gemi, hızlı giden tren, yavaş giden tren, iki katlı tren, otobanlar, dünya yani bir acayip oldu ya 500 sene önce yaşayanlar. Kalkıp da mezardan bir bakalım la bizim torunlar neyle meşgul oluyor deseler, herhalde cin çarptı bizi diye tekrar aynı mezara girerler. Çok büyük bir teknoloji, bilim, inkarı mümkün olmayacak, körüm bile görebileceği, sağırım bile duyabileceği kadar bir teknoloji var ortada. Uygarlıklar, bedeniyetler, büyük büyük toplantılar, ama büyücülük, sihirbazlık, falcılık, Yüz sene öncesine göre daha güçlü. Daha güçlü. Bilim dergilerinde fal köşesi olur mu ya? Sihirdi, büyüdü, Ne kadar gerçek, ne kadar yanlış. O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Ama bugünkü çok teknoloji biliyor. Cebinden çıkardığı telefon... Beş memur maaşı kadar pahalı, son açtığı şeye bakıyorsun, orada büyücü oyun oynamış. Fal bakmış. Bunlar, Müslüman bir toplumda, ne kadar yer ediyor biliyor musunuz? Toplumdan Allah ve şeriatı koptuğu kadar yer ediyor. Beyin kapasitemiz belli bizim. Hacmi yüzdür beynimizin mesela. Yüzünü de Allah'la doldurdun mu? Şeriatıyla doldurdun mu? Ahirete imanla doldurdun mu? E orada şeytana, fala, falcıya, büyüye bir şey kalmıyor. Sihirbaza bir şey kalmıyor. Ama eğer bu yüzün onunu sihirle, büyüyle, o tip safsata şeylerle doldurursan, uğurlu uğursuzla doldurursan sayı rakamlara dolu 13 yani bir uçakta 13 numaralı koltuğu almamak için yolcu yarım saati yaparıyor bankotta başka bir koltuk yok mu diyor koca uçak düşecek de 13 sadece düşecek ölecek orada bir uğursuzluk diye bir inanca yakalım. otellerde 13 numara koymuyorlar 12 numara mı? neyse niye Avrupa'da uğursuz rakammış çünkü buraya nereden geldik biz İnsan olarak nereden geldik buraya? Beynimizin Allah'a imanla dolması gereken boyutuna, yüzde yüz dolması gerekeni asabı ı kiram gibi ölçtüğünde, yüzde bir bir pay verdik. O orada büyüdü, büyüdü, yüzde üç oldu, yüzde beş oldu, yüzde yirmi oldu, yüzde kırk oldu. Sihir en büyük yedi haramdan bir tanesi iken Müslümanların yani zararsız veya eskiden o zararlı şimdiki zaten oyun bizimki ye oldu. Bugün bozulmuş 100 aileden, yıkılmış 100 aileden hiç değilse 80 tanesi büyü yaptılar bize de yoksa biz birbirimizi çok seviyorduk diyor. Ne benen büyüyse bu kaderden güçlü, devletten güçlü, şahısların iradesinden güçlü, mahkeme kararından güçlü, ana babalar, dedeler herkes baskı yapıyor onlardan güçlü büyü yaptılar. Halbuki büyücüler de Allah'a sığınmış bunlardan. Lan ne karışırız biz sizin içinize diye. Bu, bizim cihatla doldurmamız gereken, ibadetle doldurmamız gereken, ahlakla doldurmamız gereken beyinlerimize, mikrobik bir mantıkla bunun girdiğini gösteriyor. Biz büyük işlerle, kazalarla vesairelerle meşgul olurken, geri döndüğümüzde, ayet okuyacak, hadis okuyacak bir beyin kalmadığını göreceğiz. Evrensel ciddi bir sorun. Yani bugün Mekke'ye giden hacılarda da bu sorun bulunabilir. Hindistan'daki Müslüman'da da bulunabilir. İstanbul'daki Müslüman'da da bulunabilir. Herkeste bu var mantığında değiliz. Ama toplumun genel analizi yapıldığında 100 sene öncesine göre büyücü ruhun daha fazla geliştiğini artık bilgisayar kullandığını cep telefonu kullandığını uydudan nakil yaparak internet üzerinden büyü yaptığını görüyoruz yani insanlık eskiden de büyü gibi manyak işlerle akılsız işlerle uğraşırdı ama şimdi internetten büyü çözülüyor büyü yapılıyor yani teknoloji bu şerrin hizmetine girdi dolayısıyla biz çok süt liman bir dünyada bir de şu melunlar savaş çıkarmasaydı çok huzurlu yaşayacaktık diyeceğimiz kadar rahat bir ortamda değiliz. Beşinci sorunumuz, ahlak erozyona uğramıştır. Yüz sene öncesine göre diyemiyorum, burada değiştirdim. Beş sene önceye göre, beş sene önceye göre, cep telefonları, her yeni versiyon ürettikçe, ahlak bir santim aşağı düşmüştür. Bugün, ahlak, Fertler bazında, yani şahıslar bazında, toplumlar bazında, aileler bazında düşmüştür. Ailede de düşmüştür. Yüz sene önce, yüz sene önce bir kız çocuğunun babasınla konuşması, ölesiye bir sebeple de olsa mümkün olmayan şeyleri, şimdi konuşmaya tenezzül etmeden mesajla bile gönderebilir. Whatsapp'tan da gönderir. Tek bir açıdan bakarak söylüyorum, sorun sadece bu değil. Eşlerin birbirlerine saygı ve hürmetinden alabiliriz. Kardeşler arasındaki ülfetten alabilir. Ebeveyn-çocuk ilişkileri, hısımlar, dünürler ya aile nereye gidiyorsak bu ailemiz ahlak hariç her şeyde genişledi. Bir türlü ahlakta genişleyemedik. Ahlak zafiyeti ile beraber tabii ki ortaya haram rahatlığı çıktı. Haramlar helallerden daha güçlü hale geldi. Helale istemenin ayıp olduğu yerler var. Haramsa kanunların himayesi altına girdi. Bu ahlak zafiyeti, bir utanma kıtlığını getirdi. Kötülük teşhirinde, kimse sakınca görmüyor. Yalanın yeşili, kırmızısı, mavisi, dikenlisi, dikensizi türedi. Yalan, yalan, haram, haram, ve, ve, İnsanlar ahlak zayıflayınca yalana tevessür edebildiler. Kibir en büyük haramlardan cennete girmeyi engelleyen en büyük sebeplerden biri olduğu halde abi kardeşe kardeş onun kardeşine okuldaki herkes arkadaşına iş yerinde herkes birbirine kibir yapıyor. Kibir için parfüm kullanıyor. Öbüründen üstün görünmek için ayakkabısını bir santim daha yüksek yaptı. Artık kibrin direkt ve dolaylı edinimleriyle bir kibir dünyasını oluştuk Amerika kibirli bir devlet küçük devletlere karşı şirketler birbirlerine karşı kibirli onun malını satana bayilik vermiyor aileler bir müslüman kapısına geldiği zaman o aileye kız verecek aile değiliz biz diyor kibir ağrı dağa kadar çirkin bir kibir bu erkek hanımını et oradan deyip tepeleyebileceği kibirle görüyor. Kadın diplomasını kocasına karşı kibir malzemesi olarak kullanabiliyor. Kibir, Hindistan'daki inek tapınıcılığından daha vahim bir bela olarak başımıza geldi. Çünkü ahlak gitti bir defa. Zulüm, bu ahlak zafiyetinin sonucu olarak geldi. Ama zulüm deyince herkes Guatemala'daki, e, elleri kelepçeli zili, zincirlenmiş insanları gör. Ya bunu zulüm olduğunu anlamayan var mı? Baba çocuğuna zulmedebiliyor. Eş eşe zulmedebiliyor. Borcunu geciktiren esnaf öbür esnafa zulmedebiliyor. Yalan söyleyen zalimdir. Hile yapan zalimdir. Aldatan siyasetçi zalimdir. E, zulmün e, Allah'ın şeriatını gizleyen e, hoca, alim, ayeti hadisi okumayan alim zalim oğlu, zalim oğlu zalimdir. Zulüm sadece yani adam dövmek midir? Gelecek nesillerin hayatıyla oynamak, insanların ahirette cennetiyle oynamak zulüm değil mi? Ciddi bir haset hastalığı peyda oldu. Haset nereden yayıldı? Ahlak kıtlığından dolayı yayıldı. Ahlak kıt olunca Allah'ın verdiği nimete kimse razı olmuyor. Ciddi bir aldatma, ciddi bir hilebazlık yayıldı. İnsanlarda, Emanet diye bir mefhum yok. Ne emaneti ya? Şey, otogarlarda bir emanetçi var. Herhalde o kastetti. Yani kaybolan bavulu götürüp oraya veriyorsun diye. Söz emaneti diye bir şey yok. Kazara birisi birisinin Twitter'ında bir şey gördü mü? Sanki Cebrail'den vahiy gelmiş gibi yayabiliyor onu. Ya Müslüman bir söz emanetini en azından para emaneti kadar. En azından diyorum. Ondan da daha fazla. Tut, tutmalı değil mi? Cimrilik aldı başını götürdü gıybet nemime aman Allah'ım bu, bu ne kadar çirkin bir şey gıybet nemime ölü eti yemektir diyor Kur'an-ı Kerim twitter gıybet merkezi ama hayatın her alanında bunlar sadece twitter'da değil ve bugün insanlık bu ahlak zafiyeti ve bu teknolojinin baskısı altında yaşadığı bu dünyada bir sinirli ve gergin nesil oldu Herkes çatlıyor. Aman Allah'ım şimşek gibi çakıyor herkes. Kaza ara toplu taşıma cihazında hafif sıkıştırdın ya. Bitti birleşmiş Milletler gelse düzeltemez orayı bir daha. Öyle bir hal oldu. Herkes patlıyor ya. Eş eşine patlıyor. Baba çocuğuna çocuk babaya, iş ortağına. Böyle dün muhabbet eden insanlar bugün birbirlerini mafyaya pazarlıyorlar. Bir gergin toplum olduk haya edep peygamber tavsiyesi nasihatler gitti yani biz teknolojiyle uzay aracına binip Merih'te 2 saat ziyaret yapıp geri gelsek ne işe yarayacak geri gelince sinirinden çatlayacaksın insanlar bundan 100 sene önce kazara hacca gitti mi bir şehirden birisi aylarca onu ziyarete gidip sağ elinin içini öperlermiş sen Hacerul resmedi selamladın bu elinle diye insanlar onunla teselli eve gidip eve gidince de hanımı onun elini öpüyor sen hacinin elini öptün diye ya böyle bir insanların yokluk içinde mutlu oldukları bir hayattan varlıktan delirdiği bir hayata geldik biz evet çok büyük siyasi ve coğrafi olaylar etnik olaylar var ama alt yapımız çürüyor bizim yani bana çok güzel ceket çok güzel pantolon iyi bir araba veriyorsun ama eve geldiğimde bir bakıyorum ki ben kansermişim ölüyormuşum bugün araban senin olsun İnsanlar birbirlerinin dedektifi durumuna geldiler. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler tecessüsü yani insanların birbirlerinin sırlarını araştırmasını men ediyor. Herkes birbirinin casusu. Herkes birbirinin casusu. Yani kadın zannetmiyorum vardır eşinin telefonunu gizlice kontrol etmedi kimle konuşuyor diye. Yazık erkeklere bu hale niye getirdiler erkekliği? Yazık kadınlara bu erkeklerle niye evlendiniz o zaman? Ne hale geldik? Kimi tenkit edeceksin, kadını mı, erkeği mi tenkit edeceksin bu işte? Bir insan telefonla konuşurken er, eşinden çekinir mi ya? Niye çekinir ama e var tabii bunun bir sebebi var. Allahu Teala su izanını yasaklamış. Yani asıl olan bu Müslüman kardeşim tertemiz insandır. Hayır, bizde asıl olan nedir? Bu casus mudur nedir? Uyuz mudur? Hırsız mudur nedir? Ha iyidir. Iyi, sonra anladık iyi olduğunu. Hayır. iyidir. Hatası sonra çıkmalıydı. Hüsnüzan esası olmalıydı bize. Kaybettik bunları. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi Müslüman'ı tarif ederken başkasının işiyle uğraşmayan Müslümandır buyuruyor. Herkes başkasının hanımıyla, başkasının kocasıyla, başkasının çocuğuyla, başkasının siyasetiyle, başkasının ticaretiyle uğraş. Kendi işinle uğraş kardeşim. Başkasının işiyle uğraşmak rahatlatıyor tabi. Bu da aileleri, kavgalı aileler, geçimsiz aileler durumuna getirdi. Anne babaların toplumda bir değeri kalmadı. selah Rahim azaldı. Ne'ûzu billahi teâlâ. Bunun gibi onlarca daha madde sayabiliriz. Ama e, afet e, listesini büyütüp e, moral çöküntüsüne gerek yok ortada bir gerçek var ki biz büyük dediğimiz olaylarla meşgul olurken küçük zannettiğimiz şeyler ciğerimizi yemiş bizim. Nefes alamaz olduğumuz zaman bunu anlayacağız. Hayır. Madem tevhid ümmetiyiz hayata bir bütün bakacağız. 100 sene sonrası 100 sene öncesinin ortasında yaşıyoruz biz. Geriden ibret alıp ileriyi değerlendirmek zorundayız. Yoksa bu dünyada kendi bastığımız dalı kesebiliriz altıncı büyük sıkıntı ne yazık ki intihar eskisine göre daha fazla artmıştır Müslüman çocuklar bile intihar etmeyi tehdit için bile olsa kullanabiliyorlar bu ne beladır ya Rabbi bu ne beladır ya bu tehdit için bile kullanılabilir mi bunun en büyük sebebi televizyon dizileridir. Bu saydığımız her şeyde televizyon dizilerinin etkisi var. Televizyon dizileri, dedikodular, aile muhabbetleri, bir bayram görüşmesinde, şimdi de peygamberimizden bir hadis dinleyelim diye bir anlayış yok. Allah ve peygamberi, Kur'an ve sünnet, ulu orta tenkit ediliyor. E böyle bir yerde ahiret korkusu yok ki, intihar eden ebedi cehennemde kalacak korkusuyla intihar etmesin adam. Ticareti tıkanıyor, intihar ediyor. Eşine kızıyor, intihar ediyor. Arkadaşına küsüyor, intihar ediyor. Ya bu dünyada bir insanın başkasını öldürmesinden büyük bir günah bu ya. Çok büyük bir günah. Bu altıncı büyük içimizi oyan bela. Yedinci sıkıntı biraz önce de temas ettiğim gibi ırkçılıktır. Adem'in çocuklarının hiçbiri üvey değildir. Öz Adem çocuklarıyız biz. Adem ve Havva öz babamız, öz annemizdirler. Aleyhisselam. Dolayısıyla biz ırkçılığı toplumumuzda, dinimizde, akidemizde kabul ediyoruz. Filancalar filancalara çok zulmetmişti. Üç tane kötü insanı bir neslin imhası için gerekçe yapamayız. Kimse e, Deccal'ın çocuğu değil, hiç kimse de sütten çıkmış ak kaşık değil. Herkes hatasını bilir ama ırkçılık olduğu gibi bizi bitiriyor. Sekizinci büyük sorunumuz geri döndüğümüzde bütün dünyada savaşlar hep konu oluyor. Çok savaş var deniyor. Silah çoğalması konu edilmiyor hiç ama. Afrika'da Yiyecek ekmeği olmayanların elindeki teknolojik silahlar Fransa'nın onları öldürmek için getirdiği silahlarla aynı. Ekmeği yok. Ama orada kullandığı kabilesinden birilerini öldürmek için kullandığı silah Fransız askerinin elindeki silah. Onu almaya parası var ekmeği almaya parası yok. Bireylerde silah ciddi bir şekilde çoğaldı. Toplumda kimde silah var kimde yok belli değil. Devletler ciddi bir şekilde silahlanıyor. Bunun bir sonucu olmayacak mı? Büyük dedikleri devletler, büyük çakallar, küçük devletlere siz nükleer silah yapmayın diyorlar. Yaparsan döverim seni diyor. E sende niye var? Kimse ona demiyor ki Ulan madem kimyasal silah zararlı, sen niye kullanıyorsun bunu? Bu başlığı elbette önce siyasiler konuşması lazım. Ama kim kimi dinler ayrı bir konu. Dokuzuncu önemli sorunumuz. insanlık bugünkü kadar bilgiye ulaşma imkanı hiç bulmamıştır. Belki peygamberler Cebrail aleyhisselam yoluyla vahye ve bilgiye ulaşırken bu rakamın istatistiğin dışında kaldılar şüphesiz. Onun dışında insanoğlu bilgiye ulaş. Bugünkü kadar da cahillik yoktu dünyada. Mühendis kendi alanındaki bir konuyu bile bilmeye olabiliyor. Büyük bir cahillik ya da kör bilgi, hayatta pratikte kullanılamayan bilgi, din konusunda da hayat konusunu sosyal alanda, siyasi alanda teknolojik al, her alanda ciddi bir bilgi e, zafiyeti var ama bilgi kaynakları insanlığın ulaşabildiği son noktaya gelmiş ve 10. sıkıntımız bugün insanlık sınırlı bir ömür kullandığını gördüğü halde sınırsız vakit harcıyor dakika hesaplama diye bir şey yok Saat hesaplanıyor biraz. Kaç saat süre. Kaç dakika, kaç saniyeyi kullanmak zorundadır insan. İnsan dakika, saniye saymadıkça hayatı ganimete çeviremez. Bu ciddi bir sorun. Ve bugün 11. problemi insanlığın dış görüntünün iç görüntüden daha güçlü hale gelmesidir. İyi bir takım elbiseyle gittiğin yerde ihaleyi de alırsın, evlilik istediğin kızı da alırsın. Elbisen yoksa, Nobel ödülünü almaktan geliyor olsan bile itibaren yoktur. Bizde değilse, sadece Müslümanlarda değil, Batıda da öyle. Ütünün gücü, bilimin gücünden yüksek demek ki. Bu, bu dünyanın başımıza getirdiği sorun. Ve 12. sorun, Zina dünyanın her yerinde neredeyse ve zinaya götüren sebepler zina ve zinaya götüren sebepler suç olmaktan çıkmıştır. Bu da şu demektir. Allah'ın lanetini engelleyen bir şey kalmamıştır. Bitti. 13. sorun insanların faizi günlük hayatın işleyişi içinde mubahlardan biri gibi zannetmesi bir felakettir, bir afettir, on dördüncü sorunumuz, helal gıda sorunudur, bugün ekmekten, etten, herhangi bir şeyden, gıdamız ele alındığında, helal ve temizlik sorunu yaşıyoruz, çünkü sadece helal olması yetmiyor, temiz olması yani sağlıklı olması da gerekiyor, bu başka bir konu buna gelmeyeceğim, ve on beşincisi insanlık hırsızlığa yeni kılıflar bulmuştur. Bir grup hırsız çaldıkları için hapishanede dururken onların işlemlerini yapan devlet memurları devletin onlara tayin ettiği saat on eve gideceksinizden 20 dakika önce eve giderken çaldıklarını anlamıyorlar. Hırsızlığa yeni şekiller verilmiş. Sadece sokakta bir şey çalan hırsız muamelesi görür olmuş. Bu bir başka sorun. Ve 16. On, e, on sorunumuz israf hayat tarzı haline gelmiştir. Her türlü israf. Sadece ekmek israfı değil. Vakit israfı, ekmek israfı, kumaş israfı, cam israfı. ne Allah'ın her nimeti israf edilmemesi gereken şeydir. Hangi nimet israf edilmiyor? Hatta, birisi israftan çekiliyor, fazla ampul yakmıyorsa, eski zaman kafası oluyor. Çünkü israf, hayat tarzı olmuştur. Ve 17. sorunumuz, kumar, kanunların koruması altında, kazanç türüne dönüşmüştür. Ve, çevreye karşı katliam, 18. sorunumuzdur. 19. sorunumuz, insanlık bugün, bir obozite sorunu yaşamaktadır. Hayvan gibi yiyip, insan gibi yaşama arzusundan kaynaklanıyor bu. Bu da bir sorun. Ve 20. sorunumuz, uyuşturucu sorunudur. Uyuşturucunun, Onlarca çeşidi ve bir son sorunumuz da alkolün suyumuza karışması sorunudur. Şehir şebeke suyuna karışmıyor ama içecek olarak suyumuzda aynı masaya konuyor. Bunlar ve bunlar gibi çok sorunlar daha üretilebilir. Ama derdimiz şu. Biz filan siyasi olayla filan ekolojik olayla meşgul olurken, o işi başarıyla bitirsek bile geri geldiğimizde, bizim hayati imkanımız, hayatımızın sürmesi için gerekli olan şeylerde kayıp veriyoruz. İçimiz çürüyor. Bindiğimiz dal kopuyor. İnsanlık olarak kaybediyoruz. Kelime-i Tevhid Müslümanları olarak kaybediyor. Peki bunların hepsini ben sizlerle bir grup kursam düzeltir miyim? Zannetmiyorum. Böyle bir şey yapmam da zaten. Ama iki şey yaparım. Bir, bu gidişata teslim olmadığımı meleklere gösteririm. Zihnen ve ruhen ve biyolojik olarak. İki, yapabildiğim kadarını yaparım. Düzeltebildiğim kadarını düzeltirim. Gerisini Allah'a bırak. Böylece kendimi İbra etmiş olurum Velhamdülillahi Rabbil Alemin